320, numaralı konu, Hz. Peygamber'in, ölmekte olan Sa'd bin Muaz hakkında söylediği sözler, evet, Hz. Peygamber ölüm halinde bulunan Sad bin Muaz'ın yanına gelerek şöyle buyurdular, Allah sana bir kavmin efendisi olarak mükafatını versin, sen Allah'a vermiş olduğun sözünde durdun, Allah da sana vermiş olduğu sözü mutlaka yerine getirecektir, Hazreti Peygamber şöyle buyurdular, anne ve babası arasında bulunan bir kadın ne kadar güvendeyse Ensar'ın iki hanesi arasında konu naklayan kadın da öylece güvendedir.